Hz. Peygamber bu manzara karşısında Allah'a hamd etti ve ''Ey kızım, bu nereden gelmiştir?'' dedi. ''Ey babam, o Allah'ın katından gelmiştir. Kesinlikle Allah dilediğini hesapsız rızka mazhar eder.'' dedim. Peygamber bu söz karşısında Allah'a hamd ederek ''Hamd o Allah'a mahsustur ki, seni İsrailoğullarının en üstün hanımı olan Meryem'e benzer kılmıştır.'' Çünkü o, Allah kendisine bir rızık gönderse, ondan da bunun nereden geldiği sorulunca, o Allah'ın katından gelmiştir. Kesinlikle Allah dilediğine hesapsız rızık verir, diyordu, dedi. Hazreti Peygamber Ali'ye haber gönderdi. Ali gelince, Hazreti Peygamber ve hanımları, Hasan, Hüseyin ve bütün ehli Beyt doyuncaya kadar yediler. Çanak hala olduğu gibi doluydu ve geri kalanı da bütün komşularıma dağıtmak suretiyle değerlendirdim. Allah ona çok bereket vermişti.